253 numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in kizi esmanayın çektiği açlık, evet, Esma şöyle anlatıyor, bir ara Rasulullah'ın Ebu Seleme ile Zübeyre, Beni Nadir kabilesinin arazisinden verdiği bir arazide bulunuyorduk, Zübeyre, Rasulullah ile beraber çıktı, bizim bir Yahudi komşumuz vardı, bir koyun kesti ve onu pişiriyordu, onun kokusunu hissettim,